Biliyoruz ki hiçbir şey bu dünyada bizim gördüğümüz, anladığımız şekilde değil. Hikmetini, sonuçlarını, olan bütün her şeyi ancak Allahu Teala biliyor. Bunu bizim bilmemiz, her halükarda yorumlamamız mümkün değil. Biz insanız. Ne demek insan? Allahu Teala'nın yarattıklarından bir tanesi. Biz bir insan olarak kendisinin yarattıklarından bir tanesi olarak o hikmetleri, o sırları olduğu gibi anlamak imkanına sahip değiliz. Lakin biliriz ki Rabbimiz Celle Celaluhu hikmetsiz bir iş asla yapmamıştır. Yani yaptığı her şey yerli yerindedir, olması gerektiği gibidir, en iyi haldedir. Şöyle yüzümüze, elimize baktığımızda etrafımızda milyonlarca sayısını bilemiyoruz nimet var. Fark edebildiğimiz edemediğimiz her şeyde müthiş bir denge, bir ahenk var. Dolayısıyla her yarattığında bir hikmet var. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyi çift çift yaratmış. Uzun var, kısa var. Soğuk var, Sıcak var, uzak var, yakın var, yukarıdaki, aşağıdaki var. Her şey zıddı ile bilinir diyor Mevlana. Bize çok dendiği zaman azın tersi olduğunu anlıyoruz. İşte bu da Rabbimizin hikmetlerinden bir tanesi diye aktarılır. Bugün yaptığımız yanlışlardan bir tanesi, bu aciz aklımızla Allahu Teala'yı sorgulamaktır haşa. Bu niye böyle oldu? Neden bu yaratıldı? Bu ne kadar acayip bir şeydir. Bir seçenek için, imtihan için insan dünyadadır. Örneğin, sıkıştığımız yerde hatalarımızın sebebinin iblis olduğunu ortaya çıkarırız ve deriz ki Allah neden bu iblisi başımıza musallat kıldı? İstiyoruz ki biz doğduğumuz günden itibaren iyi işler yapacağız. Sözüm ona melekler bizim öğretmenlerimiz olacak ve melek halinde bir hayat süreceğiz ve öleceğiz. Öleceğimiz zamanda zaten öğretmenlerimiz olan, bizi büyüten, dersler veren efendim, melekler tarafından da semalara doğru çıkacağız, katlara doğru. Ama böyle bir dünya yok, böyle bir imtihan yok. Şeytan da var, melek de var. Her şeyin zıddını da biliyoruz ve çift yaratıldığını da biliyoruz demiştik. Bu insanın imtihanında da böyledir. Rabbimiz Celle Celaluhu sadece erkek yaratmadı, kadın da yarattı. İkisinden bir tanesini de yaratıp çoğalmayı da takdir etmemiş olabilirdi. Bu düzen böyle kuruldu. Bu her şey için geçerli. Rabbimiz hakkı murad edip peygamberlerinin ağzından hak, din, İslam Allah Celle Celaluhu tanıyan anlayışı dünyaya gönderdiği gibi, bunun tam tersini de başında iblisin bulunduğu bir güruhu da yolladı dünyaya. Her şeyin zıddı vardı ya, hak ile batıl, iyi ve kötü. Şimdi, Durup dururken, yahu ne vardı böyle rahatsız olmaya, bunca tebliğe, mücadeleye, neden dünya cennet değil diyemeyiz. Allah böyle istiyor. Onlar da senin gibi anne ve babadan dünyaya geldi. Belki de hayırlı bir anne babadan dünyaya geldi, sonra sapıttı. Ama onlar da senin gibiydi. Şu dünyada yeryüzünü fesada bulaşturan iblis, Allah'ın bildiği sene öncesinde o da cennetten geldi. O da sana yabancı değil. Adem Aleyhisselam'ın yer arkadaşıydı iblis. Nereden geldi iblis? Ne gerek var? Huzurumuz niye kaçıyor demeye gerek yok. Senin geldiğin yerden geldi. Allahu Teala'nın yaratmasıyla. Mevlana'nın sözüne tekrar dönüyoruz. Her şey. Zıddıyla bilinir ve o şekilde ayakta tutulur. Müthiş bir düzen Allahu Teala'nın. Bu düzen programımızın başında sizlerle paylaşmaya çalıştığımız gibi vücudumuzda, denizde, havada veya fezada gezegenlerin milimetrik döngüsü içerisinde değil her yerde var. Bizim bilmemiz gereken şu: Rabbiniz Celle Celaluhu doğrunun yanlışını. Hakkın batılını, iyinin kötüsünü, çirkini ve güzelliği de yarattı. Yeryüzünde istesek de, istemesek de böyle bir düzen var. Bugün düşündüğünüzde şöyle peygamberler tarihini dinlemişsinizdir veya okumuşsunuzdur, bir hocamızdan duymuşsunuzdur. Neyi anlıyoruz peygamberlerin? sadece peygamber olarak gönderilmeleri tebliğ değildi mesele. Onların neler çektiğiydi. Ben nasıl olsa peygamberim, Allah'ın bana verdiği bir imkan var, bir duam var, bu duamla her şeyi yapabilirim diyemediler. Hangi peygamber rahat bir şekilde geldi, nefes aldı, yedi, içti, keyfine baktı Hangisinin karşısında o sıra dağlar gibi dikilen nasipsizler durmadı? Söyler misiniz? Hak ve batıl ne zaman yeryüzünde yoktu? Bugün de olacak. O belalar, iblisin oyunları, iblisin insanlardan ve cinlerden oluşan arkadaşları nasıl peygamberlerin karşısında dimdik durmaya ve kendi aralarında tartışsalar da hak davanın karşısında bir olmaya çalışıyorlarsa bugün de aynı şekilde duruyorlar. Sadece isimleri değişik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki o batıl mücadelesi ve başındaki şeytan ve insan ve cinlerden yardımcıları bugün de iş başında. Kardeşlerim, bugün yapmamız gereken şey, nerede, hangi hareketi yapacağımızı bilmemizdir. Eğer iblisin bu oyunları olmamış olsaydı, Bugün hak ve batıl davası, saflar belli olmamış olsaydı, söyler misiniz, nasıl bir imtihan olabilirdi? Bugün, eğer bunca adaletsizlikler olmasaydı, adalet tarafında kim var, adaletsizliği isteyen kimler, hak tarafındakiler kimler, batıl tarafındakiler ne yapıyorlar, bu nasıl ayırt edilebilirdi? Yani herkes kendi işini yapıyor. Senin gözünün işi görmek, kulağının duymak, iblis kendi işini yapıyor, kendi üzerine düşeni. Bugün oturduğumuz yerde, yazıklar olsun o iblise, pu sana, bu hiçbir işimize yaramayacak. Çünkü iblisin olmadığı bir insan nefsi, onun müdahale etmediği bir hayat, bir dünya bulmak, boşa iştigalden başka bir şey değildir. Bu nerede bulunabilir? Sadece cennette. İnşallah. İnşallah derken gideriz inşallah babında söylüyorum. Kardeşlerim, sadece iblis değil, iblisin arkadaşları, yeryüzünde iblislik yapmış kimse de eğer tevbe etmiş ve affa uğramamışlarsa onlar da giremeyecek. Ama onlar cennette. Bugün bağırmak, çağırmak, Yazıklar olsun o iblise demekten ziyade tavrımızı, hareketimizi ve safımızı belirlemek durumundayız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her hadisinde bizim yolumuza, şu karanlık istikametimize nurlar saçıyor. Ümmetine buyuruyor sakın şeytana yardım etmeyin. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselam bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Ne demek bu? Hocalarımız bunu araştırıyor, araştırıyor. Şeytana yardım etmek nasıl bir şey? Bazen biz öyle günahlar işliyoruz, öyle hadsizlikler yapıyoruz ki istemeyerek de olsa yardım ediyoruz iblise. Oğlum kızım üzülmesin, canı sıkılmasın, şunun morali bozulmasın diye. Allah'ın haram saydığı bir şeye izin verdiğimizde, istemeden de olsa iblise yardım ediyoruz. Karı kocanın arasında incir çekirdeğini doldurmayacak küçük tefek şeylerin birden alevlenmesi, karı kocanın boşanmaya, hatta daha da ileriye, birbirlerini öldürmelerine gidecek olan o kavga ve gürültünün sebebine dikkatle bakarsanız, yine şeytana yardım edildiğini görürsünüz. Çok önemli bir hadisi şeriftir. Şeytana yardım etmek. Demek ki her ümmet parçası hangi tarihte yaşıyorsa yaşasın bu tehlikenin, ucundan köşesinden Allah korusun benim bir nasibim olabilir mi diye korku duymalıdır. Bundan yıllar önce bir sohbette ismini hatırlamıyorum. Hocamız demişti ki, evladım herkesin, şeytanın biçtiği bir donu vardır affedersin. Ne demek bu? Herkesin kıyafeti değişik olabilir ama iç kıyafetimiz vardır. Büyüklerimiz buna don derler ve bu üç aşağı beş yukarı insanlar da aynıdır. İç kıyafetimizdir. Ama şeytan yok kiloluydu, zayıftı, kadındı, erkekti, gençti, yaşlıydı, şuydu demeden herkese biçeceği, giydireceği bir kılık kıyafeti, bir donu var derdi. Tam da bugün sizlerle paylaşmaya çalıştığımız yerde ne kadar haklılar. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Müslüman bir adam nefsine hakim olamamış, içki içmiş, Tabi hata etmiş, yapmaması gereken bir şey. Arkadaşları onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirmişler. Asabı ı kiram da bir kısmı gömleğini çıkarmış, vuruyor gibi yapıp onu tahkir ediyorlar, küçük düşürüyorlar. Çünkü yaptığı Allah tarafından istenmeyen haram bir şey ve onu küçümsüyorlar bir daha yapmaması için. İslam'ın yayıldığı bir yerde böyle bir şey olabilir mi? Belli bir yaşta akıl bali birisi. Neyse, kimisi gömleğiyle böyle bir şeyler fırlatıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yeter artık bırakın adama demiş Efendimiz Aleyhisselam. Henüz içki yasa ile herhalde ceza gelmemiş ya da yeni gelmiş ama bu kişi duymamış. Adamı götürürken arkadaşlarından bir sahibi demiş ki, onu duyuyor Efendimiz Aleyhisselam, Allah cezanı versin, yaptığın bu muydu senin diyor. Kime diyor bir sahabi? Diğerine kendisi gibi Müslüman olan ama Allah'ın haram saydığı ve rivayete göre daha yeni belki de haram olduğu ilan edildiği bir zamanda duymamış, içki içmiş birisine söylüyor. Senin yapacağın bu muydu diyor. Utanıyor bir Müslüman. Efendimiz Aleyhisselam yaşarken, içimizdeyken, böyle güzel bir yerdeyken sen nasıl bunu yapıyorsun? Bakın şimdi geldik anlatmak istediğim yere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedik? Buraya kadar hepsini izliyor, konuşulanları dinliyor. O adamın hırpalanması, sen ne biçim bir adamsın, Allah cezanı versin tarzında bu cümleleri duyunca müdahale ediyor. Ne yapıyorsunuz? Niye şeytana yardım ediyorsunuz diyor. Bakın, şeytana yardım etmek diyoruz ya. Neden şeytanı sevindiriyorsunuz? Yardım ediyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine ne öğretiyor? Şeytan bir kişiyi kapmaya çalışıyor. Ona defol, defol demek mi gerekiyor? Gel gitme ona demek mi gerekiyor? Bunu iyi bir şekilde anlamak lazım. Çocuklarımızın maalesef türlü türlü yanlış hareketleri var, bağımlılıkları var. Milyonlarca insan müptela mesela sigaraya. Bir çocuk sigaraya bulaştı diye bunu etrafa yayıp da işte benim çocuğum var ya böyle kötü bir çocuk sigara içiyor. Bir yalanını yakaladın mesela. Benim çocuğum yalancıdır diye haber vermeye gerek var mı? Gene şeytana yardım ediliyor. İşte nasıl ki bugün çocuğuna söven, sayan, Allah belanı versin. Şu olsun bu olsun diyen bir anne baba da şeytanın maalesef destekçisi oluyor. Neden biliyor musunuz? Hocalarımız diyor ki Allahu Teala birine bela verirse onu iblisin kucağına atar. Allah muhafaza. 40 yaşında 50 yaşında başına gelmiş musibetler, imtihanlar belki 4 yaşında annesinin babasının yaptığı o dudaklarından çıkan bedduanın sonucu. Allah korusun. Kardeşlerim, anne, babalar, gençler, yarının anne ve babaları ne olur evladınıza hayır konuşun. Ne kadar sizi kızdırsa da bunaltsa da. Ne dedi Efendimiz aleyhisselam? Şeytana yardım etmeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah belanı versin be adam diyen o sahabiye onun Resulullah'ı sevdiğini bilmiyor musunuz? Bu adama nasıl beddua edersiniz demiş. O Resulullah'ı seviyor sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bunu biliyorsunuz demiş. Siz ona nasıl Allah belanı versin be adam dersiniz. Ne kadar kritik bir yer. Hem yaptığı yanlış, uyarıldı ama ileriye gidildi, müdahale geldi. Bugün şu okulda okuyan... Eğitimini belki de bir şekilde sürdürmeye çalışan yavrularımız var. E ee, bu ders yapmıyor, matematikten sınıfta kalmış, şöyle olmuş, böyle olmuş, sen ne kadar akılsızsın, ne kadar kafasızsın vesaire vesaire. Aynı örnek değil midir? Bir anne baba henüz hayatının baharında olan yavrusuna nasıl beddua edebilir? Maalesef hayatımızın her alanında örneğimiz olduğuna inandığımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tatbikte uygulayamıyoruz hayatımıza. Sarhoş mu adam? Sarhoş. Ama sarhoş olmadığı günde Efendimiz aleyhissalatu vesselama gelecek, onun için onun yoluna, Allah yolunda cihat edecek kadar seviyordu. Ama şeytana uydu yapılmaması gereken bir iş yaptı. Allah Celle Celaluhu onu dininden atmadı. Sen de atamazsın. Allah Teala yürü cehenneme demedi. Allah Celle Celaluhu affettikten sonra sana bana ne? Tertemiz olacak. Bunun aksini kim söyleyebilir? Kardeşlerim, Asr-ı saadette yaşanan bu olayı zamanımızda çok iyi etüt etmemiz lazım. Hoş şeyler yaşanmıyor, olmaması gerekenler yapılıyor. Haklıyız, keşke bunlar yapılmasaydı ama yapıldı. Lakin biz bağcıyı dövüyoruz ve üzümlere de zarar veriyoruz. Bizim amacımız bu olmamalıydı. İnsanların yaptığı hataları yüzüne vurmak, onu reklamlaştırmak, onu küçük düşürmek değil, yaptığı hatayı sorumlu tutmak, ona tebliğ etmek, hakkı ve tevbeyi tavsiye etmekti. Gücümüz yetiyorsa, uzaklaştırmaya çalışmaktı. Kardeşim bu yaptığın yanlış diyebilmekti. Ama nerede? Etrafında insanlar varken bağırarak, çağırarak değil. Biz bugün bu yanlışı yapıyoruz. Zannediyoruz ki, Sarhoş bir insanın yüreğinde iman yoktu. Bugün kumar oynayan bir insanın yüreğinde iman yoktu. Şu hatayı bu yanlışı yapan insanın imanı yoktu diyebiliyoruz. Halbuki bizim de yarınımızın ne olacağına dair bir garantimiz mevcut değil. İşte şeytana yardım etmenin, en önemli sebeplerinden bir tanesini İslam bu olarak görüyor. Bir insana ümitsizlik vermek. Çoluğuna, çocuğuna beddua etmek. Kardeşlerim, bugün affetmeyi, merhamet göstermeyi, hatta örtmeyi, kabahat kapatmayı bir ibadet ve fazilet olarak görmüyoruz. Bu bir anne babalık. Aferin oğlum. O hatayı yap, işle, ne halim var görsün değil, bunu niye etrafa anlatıyoruz? Yavrum, bunu yapman doğru değildi. Aramızda kalsın ama bir daha tekrarlamaman lazım de. Ama nasıl bu geleceğe dair bedduaya varan şeyler ağzımızdan çıkabiliyor? Bir kadın, kocasının bir kabahatini öğrendi. Bunu nasıl annesine anlatabiliyor? Apartmanda bir insan... Ne kadar yanlış bir davranış olursa olsun bunu başkalarıyla konuşup da şu katta şurada oturan bu var ya böyle olmuş diyerek onun günahını nasıl alıyor? Ne kadar ilginçtir ki şeytana yardım etmeyi biz sadece büyük günahlarda zannediyoruz. O büyük günahları işlemediğim zaman tamam ben artık Topyek'ün cennetteyim diye görüyoruz. Acı olan şu, tam cennet ve cehennem düşüncesi akla geldiği o Allahu Teala'nın kararının beklendiği ve terden sırıl sıklam olduğumuz her insanın birbirine baktığı o dehşet yerinde korku yerinde sizin dünyadaki amellerinizden bir kısmının başkasına gittiğini hayal edin. Kimdir o? Dünyada dedikodusunu yaptığımız, rezil ettiğimiz, küçük gördüğümüz, hatasını insanlarla paylaştığımız bir insan, herkesin arasından sıyrılıyor, Ya Rabbi, benim alacağım var bundan deyip, ya üzerindeki günahlardan bir kısmını size yüklüyor ya da sizinkileri alıyor. Nasıl bir durum, bu ne biçim bir iflastır? Şeytana yardım etmek istemiyorsak, karı-koca arasındaki şeyi annemize, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza anlatmayacağımız gibi, konu komşunun bize verilen o sırrın, emanetin hıyanetçisi olmayacağız. Biz insanların yanlış ve hatalarının bekçisi değiliz. İnsanların hatalarını arşivleyen, stoklayan, şeytana destek olanlardan olmamalıyız. Siz ne yapıyorsunuz kardeşinize, ne yapıyorsunuz diyen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz. Uyandığından tekrar uyuyacağı zamana kadar, internetten, oradan, buradan, telefonla şunu çekiştirerek, bu haberi yayarak, onu kötüleyerek, şunun hatasının üzerinde durarak hayatı geçen bir mümin, kıyamet günü o kınayıp durduğu sarhoşlara bile içlerindeki imandan dolayı merhamet gösteren peygamberin yanında nasıl sıkılmadan duracaklar sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah'tan cennet bekliyoruz inşallah. Ve Şurada sayılı günlerimiz var, gecelerimiz var. Öyleydi böyleydi bizden öncekilerin bittiği gibi süremiz bitecek. İnşallah orada mutlu olmayı ümit ediyoruz. Nasıl mutlu oluyoruz? Hasretimiz var. Bu hasretimiz cennetedir, Allah Teala'nın rızasınadır. Peki bu sadece dua ile mi bu mutluluk? Sadece namaz kılmak ile mi? Sadece oruç tutmak ile mi? Zekat ile mi? Ramazandan Ramazana, Kadir Gecesinden bir başka güzel geceye şöyle bir saat ilahi dinlemek, Kur'an'ı açıp okumakla mı? Evet namazla da, ama namazı kılmak kadar onu korumak diye de bir problem var. Namazı koruyabilmek. Zekat verdin, o Zekatı koruyabilmek, örtündün, tesettüre girdin, onu koruyabilmek, sadaka verdin birine, onu korumak. Korumak niye? Elinden gitmemesi için. İşte bugün verdiğin zekatın, bugün kıldığın namazın, sadakanın aç acına saatlerce beklediğin orucun kabul olmama veya sevabından mahrum kalma, o sevapların alınıp başkasına verilme tehlikesine karşı korumak. Kardeşler, korumak zorundayız. Şeytana yardım etmemenin, şeytanın yolunu tıkamanın en önemli öğrenilmesi gereken bir şey olduğunu da bilmek durumundayız. Bilhassa bugün aile içinde, veya çalışıyoruz iş yerinde, iş arkadaşları arasında, Müslümanlar birbirlerinin ayıplarının ve kabahatlerinin perdesi olmak zorundadırlar. Örtmek zorunda. Kardeş, kardeşin yanlışını perdelemek zorunda. Onu ispiyonlamak bugünün tabiriyle mümüne yakışan bir durum değil. Peki buradan hangisi makul, kabul edilebilir? Diyelim ki bir insanın bir eserinde, bir videosunda çok yanlış bir düşüncesi var. Ve bu çok önemli. Herkesi ilgilendiren bir şey. Derseniz ki bu bir yanlıştır. Bu ayrı konudur. Ama bir kişiye ait kendince bir hatasıysa bu. İçki içti, zina etti, kumar oynadı, yalan attı. Fuhu şu bu, kendisiyle alakalı şeylerin taşınması... Reklam edilmesi, İslam edebi içerisinde bir hareket değildir. Ve bu konuda çok büyük tehlikeler vardır. Bundan yıllar önce, çocukluk zamanlarınızdan şu ana kadar duymuşsunuzdur. Evladım, kimseyi kınama, büyük konuşma senin de başına gelebilir diye. Bunu şu zamanlarda biraz unuttuğumuzu düşünüyorum. Kınama evladım neden? Çünkü... Okunadığın başına gelmeden bu dünyadan ayrılamıyorsun. Bunu defaatle büyüklerimizden, hocalarımızdan dinlemişizdir. Onun kaşına gözüne, onun şu hareketine, şusuna busuna laf eden insanlar, o halleri yaşamadan ölmemişlerdir. Öyle ya, o da Allah'ın kulu. Celle Bunun nasıl bir babası var ya? Anası babası, şu çocuğa, hiç mi bir terbiye vermemişler. Ben olsam var ya bu çocuğu benim evladım olacak mesela. Katil ederdi bu beni. Annesini, babasını suçluyor. Ama kendisi bilmiyor ki onun terbiyesizliğinden kat katını kendini yargı makamında gören, insanları eleştiren bizzat kendisi ondan daha büyük bir suçlu. Allahu Teala'nın isterse Affedeceği yani buyurursa, rıza gösterirse, dilerse affetmeyeceği kararını dünyada kim eline alabilir? Bu insana akıllı denilebilir mi? Ne demek bunun annesi babası yok muydu diye? O zaman Nuh aleyhisselamı da kızmanız mı lazım? Hiç evladına bir terbiye veremedim mi diye ağzımızdan çıkacak cümlelerin nereye gideceğini bellemek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınları. Kendisi o kadar duada ısrarcı oldu ki amcaları için. Ama ayetler indi değil mi? Kendisinin neredeyse hasta edecek derecede akrabalarının imansız gitmelerine üzülmüştü de, ben dua edeceğim buyurmuştu. İlahi uyarı geldi. Şimdi amcasına kızarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamberimizi suçlayacağız? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, aynen onun gibi, bir evladın yaptığı hatadan dolayı, anne babası, sorumlu tutulamaz. Velev ki, şöyle düşünelim, bugün, alim, ne kadar mütedeyyin, muhafazakar, inançlı bir anne veya baba dediğimiz insanların evlatlarında, farklı bir cihet, tam tersine. Yahu şu da ne biçim bir adam, ne biçim bir kadın diye küçümsenen insanların evlatları her birinden daha kaliteli olabiliyor. Bu işler ince işlerdir. Bugün bir insanın hatasını, yanlışını gördüğümüzde aferin demeyiz, dememeliyiz. Ama Yaptığı o şeyi kınamalıyız. O kişiyi değil. Mevzu budur. İşte programımızın başında şeytana yardım etme baplarından bir tanesi de budur. Kendini yargıç yerine koymak. Ama bugünkü mahkemelerdeki yargıç değil. Haşa Sünne haşa Allah Teala'nın yerine yargılamak. Kendi hatalarını böylelikle Şeytan ne yapıyor? Görmemesini sağlıyor. İbni Abbas anlatıyor radıyallahu an. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim Müslüman kardeşinin avretini gizlerse kıyamet günü Allah Celle Celaluhu onun avretini gizler. Şimdi avret dediği zaman avret mahali aklınıza gelmesin. O namazdaki setri avret, avret bölgesini örtmek değil. Avret sana gizli olan şey, yani başkalarına gizlediğin, sana özel, senin gizlin olan şeydir. Kimse bilmesin, kimse görmesin dediğin şeydir. Peki bu ne olur? Senin vücudundaki kusur olarak gördüğün bir şey olur. Bir leke vardır, bir ben vardır mesela. Veya bir kabahatin vardır. Çalıştuğun yerler, daha önceki yaşadığın yerler, haram yaptığın işler vardır. Bunlar olur. Ya bir eksiğin olur yani. Bunlara da avret deniyor. Başkaları tarafından bilinmesini istemediğin şeyler, içinde sana saklı şeyler. Bir Müslümanın ilan edilmesinden, teşhir edilmesinden hoşlanmayacağı gibi, bir şeyi teşhir etmeyip, Allah için gömen, örten, o perde gibi kapatan bir müminin, Allah'ta kıyamet günü, açılmayı hak etmiş, pek çok avretini Allah kapatacak buyuruyor. Celle Celaluhu, sen kapatmayı dene, örtmeyi dene, reklam etme. Duydun mu? Neyi böyle böyle yapmış? Bir şeytana yardım, öteki de, Evet ben de duydum haklısın dedin sesini çıkarmadın bize ne o insandan neden onun gıybetini yapıyoruz ki demedin şeytana ikinci yardım. Şimdi bir kumbara düşünün o kumbaraya yoksul kardeşlerimiz için 3 lira 5 lira 50 kuruş neyse atıyoruz değil mi atmamız da lazım şeytana bir para yollayışı bu. İban adresini hem de öyle kuruşlar değil o sadaka kutusu dediğin kumbaraya sığmayacak direkt İban adresiyle yolluyoruz. Demek öyle yaptı ha? Hmm biliyordum zaten dedin yolla şeytana. Ama neyi yolluyorsun? Sevaplarını. Sevap hanenden alınıyor uçuyor İban'la şeytanın hanesine. Yani bir varmış bir yokmuş oluyor sevapların, Allah korusun. İşte hocalarımız hep eserlerinde bunları yazıyorlar. Bu hadisi şerifi örnek almışlar. Biz de hocalarımızın bu anlattıklarından bugün günümüze ışık tutacak mevzuları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bir kez daha altını çizelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytana yardım etmeyiniz buyuruyor. Diğer bir hadisinde de kim Müslüman kardeşinin gizlisini, saklısını, avretini gizlerse Allah'ta kıyamet günü onun avretini gizler buyuruyor. Peki her şeyin bir zıddı var demiştik programımızın başında. Bunun da zıddı var mıdır? İşte en büyük tehlikeye geldik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Kim bir Müslüman kardeşinin avretini teşhir ederse, hatasını ortaya yayarsa biliyor musunuz bu böyle böyle yapmış, şöyle yapmış, karısına böyle, kocasına böyle, evine böyle veya şunu şunu şöyle böyle almış. Kim kardeşinin avretini teşhir ederse Allah da rezil oluncaya kadar kıyamet günü onu teşhir edecektir buyuruyor. Allah Allah. Kardeş, dünyada rezil olmak nedir? Her şeyin en üst seviyelerini düşünelim. Rezil olmak. Hmm. Yolda yürürken düşmek. Araba kullanırken. Hiç hızlı gitmeden bir yere toslamak. Tam karşıdan karşıya geçecek. Yere tepetaklak düşüyor. Belki ayakkabısının işte kırılıyor, üstündeki yırtılıyor diyelim. Ya da şu an canlı yayındayız bu radyo programında dilim sürçtü, pat şunu dedim bunu dedim, rezil oldum mesela, her şeyi düşünelim sen şöylesin, böylesin vay be sen şöyleydin ha dev ekranlarda herkes bizi izliyor aklınıza rezillik adına her şeyi getirin sonunda öleceksiniz değil mi? dünyada yaşadığınız nefes alıp verdiğiniz her saniyede sizin hakkınızda bir haber de yapılsa son dakika diye de girilse ve her gün kahrolsanız, ya yine mi beni konuşuyorlar, yine mi beni rezil ettiler deseniz de en fazla bunu duyacağınız sene 40, 50, 60, 100 sene. Ama bakın Allah Teala rezil oluncaya kadar kıyamet günü onu teşhir edeceğini buyuruyor. Niçin peki kimseyi rezil etme, kimsenin gizlisini, saklısını ortaya dökme, dökerim. Allah Celle Celaluhu kullarını seviyor kardeşlerim. Allahu Teala'nın ikinci sınıf, üçüncü sınıf kulu yok. İman etmeyen kulu var. İman eden ama günahkar kulu var. Dünyada iyi var, kötü var. Kulları hepsi kendisinin. Bugün Allah'a ben düşmanım diyen, ateistim diyen, hatta YouTube kanalları açarak, Kur'an-ı Kerim'i parçalama cüreti gösteren o zavallı insanlar da Allah'ın kulu. Ve lütfen düşünün. O zavallı insanlar da Allahu Teala'nın rızkını yiyor. Allahu Teala'nın vermiş olduğu nefesi, o soluk borusunu, akciğerini kullanıyor. Allahu Teala'nın verdiği nimetleri yiyor, içiyor, görüyor konuşuyor ve verdiği o dille Allahu Teala'yı inkar ediyor ama Rabbimiz Celle Celaluhu yine yaşatıyor. Yine acıyor, yediriyor, giydiriyor. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu mühlet veriyor. Her şey yazılı bir kitapta. Bu örneği lütfen aklımıza getirelim. Kendisine düşmanlık eden apaçık kitap olan Kur'an'ın sayfalarını yırtan bir zavallıya dahi bir süreye kadar yedirmeye içirmeye devam eden bir Allah Celle Celaluhu kurban oldu. Kuluna kötü davranma. Yapılan yanlış varsa bu yanlıştır de. Zulme karşı dur. Şu izim, bu izim. Hayır de, elinden geldiği kadar dimdik dur, sesini yükselt, yeri geldiğinde. Ama bir insanın kendi ile alakalı, kimseye duyurmadığı bir günahına şahitlik ettiğinde, sen onu duyurmasan belki de o insanın duyurduğun insanın haberinin olmayacağı bir şeyi reklam ettin ya, sen buna aracılık ettiğin için duyuldu, o Moral bozukluğunu yaşamadan ölmeyeceğini, ölsen de bu hadis mucibince ahirette büyük bir rezaletin bizi bulacağını unutmayalım kardeşim. Müslüman, Müslüman'ı teşhir etmez. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Delili nedir derseniz, namaz kılıyorsanız abdestin farzlarını, nasıl alınacağını, namazın nasıl kılınacağını buyuran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı güzel dudaklardan çıkıyor bu sözler. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sadece şu şu konularda örneğimiz değildir. Bugün sizlerle paylaşmaya çalıştığımız gibi bizim birbirimize karşı nasıl davranmamız gerekiyor veya davranmamamız gerekiyor, bunu da kendisinden öğreneceğiz. Kabahat, çocukluk zamanlarında yaptığımız şeyler de olabilir, akıl bali değildik. Daha sonra, akıl bali olduk, yani mükellef olduk, yani sorumlu tutulduk, yani sağımız ve solumuzdaki melekler artık kaydetmeye başladı. Yaptığımız an be an not alınıyor ve şaşmaz rüşvetin geçmediği, hatanın matematiksel herhangi bir Sorunun olmadığı bir defter bu. Önümüze konulacak bir defter. Belki Allah muhafaza yüzümüze çarpılacak olan bir defter. Şahit olacak bir defter. İşte o akıl bali olduğumuzdan bu zamana kadar her hareketimiz nasıl yazılıyorsa başkalarının günahları, başkalarının hata ve kabahatlerinden önce kendi defterimde acaba ne var ona bakmalıyım şeytana yardımcı olmak istemiyorsam, nerede durduğuma dikkat etmeliyim. Ben hak davasında mıyım, yoksa batıl davasında mıyım? Batıl, insanlar arasında fitneyle uğraşır. Bir yarış içerisindedir. Ama bu hayra yarış değildir. Hataları, zaaflarını kullanır. Ama hak, her insanı hangi ırktan, hangi soydan, Hangi cinsiyetten olursa olsun, hangi ülkeden, hangi maddi sıkıntı veya refah seviyesinde olursa olsun, Allah'ın kulu bilir Celle Celaluhu. Can çıkmıyorsa eğer henüz, ümit vardır der hak davanın insanı. Can çıkmadığı sürece ümidi vardır. O yüzden her kardeşim şu an kimler dinliyorsa, her birimizin ayrı yanlışları olduğu gibi, demek ki siz de ümitsiz olmayacaksınız. Siz de Allahu Teala'nın kulusunuz. Yeter ki samimi bir tevbe edelim. Bu tevbemizde üzerinde durmaya çalışalım. Ciddi olalım. Pişmanlığımızı hem dilimizle hem de kalbimizle söylemiş, tekrar etmiş olalım ve Allah Teala inşallah ben affedileceğim, beni affedecek diye de ümitli olalım. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor, radiyallahu anha. Bir gün diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adamdan bahsettiler. Hataları yapan bir adam, şöyle bir kabahat yapmış dendi. Yaptığı kabahat, azarlanmayı gerektiren bir kabahat. Bir örnek, adam namazda gülmüş, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında birisi namazda gülse, Efendimiz Aleyhisselam çıkarmasa ne oluyor? Demek ki bir şey demediği için peygamberimiz bu günah değil demek oluyor değil mi? Öyle düşünün. Efendimiz Aleyhisselam yanlış gördüğü bir yerde bir haber verildi mesela. Kim yaparsa o yanlışı yapsın sessiz kalmazdı. Bir kişi namazda diyelim sesli olarak güldü. Sen ne yapıyorsun? Namazda gülünür mü denmesi gerekiyor. İşte Ayşe annemiz diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyle karşılaştığında topluma dönerdi ve derdi ki lütfen dikkat edin, hey sen niye böyle yapıyorsun demedi. Bazıları niye şöyle şöyle bir yanlışı yapıyor buyururdu. İnceliğe bakar mısınız Ayşe annemiz bunu bize anlatıyor. Radiyallahu anh'a. Ya, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, insanların hatalarını söylerken bile, etrafında birileri varsa, onun kalbini incitmeden, ama nokta atışı yaparak, diyeceği sözü, muhatabı çok iyi bilerek konuşurdu. Ne oluyor ki size, şunu yapıyorsunuz, aranızda bazıları neden şöyle yapıyor dediği zaman, o nokta atışı yerine bulur ve, Dersini alırdı bu söz bana geldi diye. Değerli kardeşlerim insanların şu anki hal ve hareketlerine dikkat etmek lazım. Doğrudur ama ilk önce kendi hal ve hareketlerimize bakmamız lazım. Ve yarın acaba o eleştirip durduğumuz bugün hal ve hareketlerini gidişatını beğenmediğimiz insan yarın ne durumda olur? Yarın eleştirip durduğum o insanın hali bende de olabilir mi? Ve ben o insan için ne yaptım? Bir Müslüman olarak görevlerimi yerine getirebildim miyi sormamız lazım. Namaz, dinin direği biliyoruz. Böyle konuşursak, böyle davranmaya devam edersek, bu güvensizlik devam edecek. Birbirimizle yüzleşeceğimiz o zamanda neden birbirimizden hakkımızı almak için harekete geçelim? Şu dünyada öyle veya böyle ölüp gideceğiz. Nefes alışımız, verişimiz sayılı hepsi. Neden başka insanların hatalarına odaklanacağız? Biz seni seviyorum ya Resulallah dediğimizde sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar samimi olup olmadığımızı nasıl olsa orada anlayacağız. Bugün sizlerle paylaştığımız bir sarhoşun, Şeytana uymuş ama Efendimiz Aleyhisselam'ı çok seviyor. Allahu u Teala'yı çok seviyor. Ben seni seviyorum ya Resulallah dediği için, Allah'a inandığı için, Efendimiz Aleyhisselam'ın merhamet kanatları altında kalan o günah işleyen insanı hatırlayalım. Merhamet edelim ki merhamet bulalım. Ve düşünelim sarhoşunun bile bu kadar bir pay kaptığı merhametten Alkolün kokusuna bile nefretle bakan mümin, acaba kıyamet günü nasıl bir pay alacak düşünebiliyor musunuz? İçki içiyor, haram, yaptığı kötü bir şey, fena bir şey ama tevbe ediyor onun dahi iyiliği için. Allah'ım bu insanı affet diye buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imkanı olduğu halde o içkiyi içmeyen, bazı zorluklara göğüs germeye çalışan, imkanı olduğu halde o faizi reddeden, Ya Rabbi ben senin şeriatından ayrılmak istemiyorum, iyi ki varsın diyen bir ümmetine nasıl davranacak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Bugün o sıcak havalarda, buram buram terin içerisinde, Ya Rabbi sen de biliyorsun benim nefsim örtünmeyi istemiyor. Şundan bundan daha güzelsin diyen iblis var. Ona rağmen ben senin huzurunda o cezalara dünya ile mukayese edemeyeceğim o sıcaklıklarda vereceğin cezadan ve en önemlisi senin rızan, emrin doğrultusunda kapanıyorum, örtünüyorum diyen bir hanım kardeşim. O kıyamet günü o merhametten nasıl bir pay alacak? Hiç düşünebiliyor musunuz? Ve bir genç imkanı olduğu halde Bugün artık sıradan bir hale getirilen sohbetin, gırgır gır şamatanın, zamanı boşa harcamanın, gezip tozmanın, flörtün, zinanın, bininin bin para olduğu maalesef bir zamanda. Ya Rabbi, sen daha iyi biliyorsun ama çok zorlanıyorum Allah'ım. Zinae düşmemek için, hataya, yanlışa düşmemek için uğraşıyorum. Ne olur beni yolundan ayırma. Beni bu tuzaklara, Yanlışlara düşürme diyen bir gencin ahirette peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altındaki merhamet şemsiyesinde ne derece payı var bir bilebilsek. Yani kardeşlerimiz, dua ettiğimiz, hasta olduğumuz zaman ya Rabbi dediğimiz, Borcumuz olduğu zaman Ya Rabbi diye el açtığımız, çoluğumuz çocuğumuzun yaramazlıklarından sıkılıp da Ya Rabbi Ya Rabbi dediğimiz o Rabbimizin Celle Celaluhu dini, kuralları, yolu yani şeriatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti sadece dua ederken değil, Sadece camide değil, sadece Ramazan-ı Şerif'te değil, evlerimizde de olmalıdır, cüzdanlarımızda da olmalıdır. Bankalarda faizli olduğunu bile bile o işlemleri yaparken cüzdanımızda da aklımızda da olmalıdır şeriat ve sünnet. Kardeşlerim, bugünler öyle veya böyle bitecek. Sayılı zaman çabuk geçiyor derler. Gelin son nefeste imanla gitmek için elimizden geleni yapalım. İblisin var olma, var edilme nedeni biz insanlarız, cinler. Bizim varlık nedenimizde imtihan. Rabbimiz bizi yaratmasaydı, dünyaya göndermeseydi, bileceğiz ki şeytan da olmayacaktı ve biz, şeytanla varlık-yokluk kavgası yapacak yerde, onun bizden çocuğumuzu kapmaması için, eşimizi kapmaması için, akrabalarımızı, şu kardeşlerimizi kapmaması için mücadele edersek, ona karşı güçlü olmaya çalışırsak, en doğrusunu yaparız. Vay seni şeytan! Yazıklar olsun diyerek sövmenin de, İblise lanet okumanın da bir faydası yok bize. Hak ve batıl ortada bundan bin sene, iki bin, beş bin veya Allah'ın en iyi bildiği Celle Celaluhu zamandan bu zamana aynı. Bir tarafta Allah'ı Celle Celaluhu ahireti hesabı düşünen ve bundan hem ümit hem korku arasında sıyrılmaya çalışan insanlar, diğerinde de insanları öldüren, mahveden, kötülüğe, iblise yardım edenler. İblise yardım etmek bir suç. Bu da tevbeyi gerektirir. Nasıl dinimizde zina, alkol, haramsa, şeytana yardım etmek de yasaklanmıştır? Gelin, Bugüne kadar şeytana yaptığımız yardımlardan Allah'a sığınalım. Evlatlarımıza üzülmesin, iş yerindeki kardeşimiz sıkılmasın diye hakkı anlatmadığımız, göz yumduğumuz ve insanlara küçük davrandığımız, hava attığımız, dalga geçtiğimiz ve bütün hatalarını, yanlışlarını, günahlarını ballandıra ballandıra anlattığımız... Her an için Rabbimizden af dileyelim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ne olur günahlarımızı affeyle. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden bizleri, neslimizi muhafaza eyle. Bugüne kadar yaptığımız bilerek veya bilmeyerek çürmümüzü affeyle. Bizeri doğru yoldan ayırma. Sevdir bize sevdiklerini. Yerdir bize yerdiklerini, yaret bize sevdiklerini. İnsanları yermeden, kendi hatalarını önemseyen ve diğer insanların hidayetlerine vesile olabilmek için çırpınan kullarından eyle cümlemizi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.